Selamü aleyküm ve rahmetullah ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerindeki hakları dersimize silsile halinde devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetine ve risaletine iman etmenin farz oldu. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve risaletine iman etmenin farz olduğu. Şimdi burada e, peygamber dediğimiz zaman Türkçe karşılığı olarak bir nebi ve rasul kelimesi çıkıyor karşımıza. Ve bu ikisi normalde birbirinden e, benzer yönleri olduğu kadar birbirinden ayrılan kısımları da var tarifte. Allah azze ve celle peygamberi Aleyhissalatu vesselam için nübüvveti ve risaleti bir araya getiriyor ve buyuruyor ki "Mekane Muhammedun eba ahadin min rijalikum." Muhammed sizin babalarınızdan biri değildir. "Guna kin Rasulullah ve hatemennabiyyin." Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle Nebisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hem Nebi hem de Resul sıfatını veriyor. Burada her iki kelimeyi de ayrı olarak inceleyeceğiz. Nebi kime denir? Resul kime denir? Şimdi nebi denildiği zaman kardeşlerim biliyorsunuz biz bir kelimeyi incelerken öncelikle onun nugat manası, sözlükteki manası daha sonra da ıstılah dediğimiz Kur'an ve sünnetin, İslam dininin o kelimeye yüklediği manayı inceleriz. bilim olarak. Nebi kelimesi bakıldığı zaman kelime olarak haber verme, yükseklik, ulu ve Allah'a giden yol manasına geliyor kardeşlerim. Ve bir nebi de bu sıfatların hepsi bir araya geliyor. Haber veren ve üzerine yüklendiği vahiy ile beraber Allah Azze ve Celle'nin kendisinin derecesini yükselttiği ve aynı zamanda o kimse nebi ne yapıyor? İnsanları Allah'ın yoluna sevk ediyor. İnsanları o yola teşvik ediyor. Nübüvvet dediğimiz zaman yani Türkçesi peygamberlik yani nübüvvet denildiği zaman da bu da Allah Azze ve Celle'nin kulları arasındaki seçtiği bir kimsedir ki Allah Azze ve Celle bununla diğer kullarına bir e, fazlalık bir üstünlük veriyor. Bu da neydi? Kendisine vahiy indirmesi emirlerini, yasaklarını ve işte tehditlerini veya vaatlerini o kimse aracılığıyla bildirdiği zaman bu da ne oluyor? Nübüvvet dediğimiz, peygamberlik dediğimiz makamın adıdır kardeşlerim. Ve yine Nebi denildiği zaman, Nebi kelimesinin ıslah manasına baktığımız zaman kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin birinci sıfatı Allah Azze ve Celle'nin o kimseye vahyetmiş olması gerekiyor. İkincisi haber verdikleri emirleri ve yasakları haber verdikleri ve kendisinin Allah'ın kendisinden önceki Resul'ün şeriatıyla müminler arasında, mümin bir kavim arasında haber veren kimsedir Nebi. Tekrar ediyorum kardeşlerim. Nebi Allah'ın kendisine haberleri, emirleri, yasakları ve haberlerini Vahyetti. Ve o da kendisi de nebi de kendisinden önceki Resul'ün şeriatıyla mümin bir topluluğun arasında tebliğ eden, açıklayan kimsedir nebi. Kendisinden önceki Resul'ün şeriatı ile mümin bir kavmin arasındaki tebliğcidir nebi. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu enbiyalar nebiler hakkında onların kavimlerine kendilerine gelen Allah'ın vahyettiği tebliği açıklamaları gerektiğini vurguluyor. De Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki "Kânet Beni Beni İsrail Tesûsuhumul Enbiya". İsrailoğullarına gönderilmiş nebiler onları Günümüzdeki sıf e, tıpkı siyasetçiler gibi onların işlerini yöneten kimselerdi nebi'ler. Kullema helak nebiun halfehu nebiun ve innehu la nebiye ba'di. Onlar içerisinde İsrailoğulları içerisinde bir nebi öldüğü zaman onun arkasında tekrar bir nebi gelir ve onların her türlü işlerini o nebi yönetirdi. Bu o dönemde yani İsrailoğulları içerisinde Nebi dediğimiz o kimselerin Allah'ın vahyine muhatap olarak kimselerin görevleriydi kardeşlerim. Evet, Allah, Allah Azze ve Celle kitabında bazı peygamberlerin e, Rasul olarak aktarmıştır, Rasul olarak söylemiştir. De ki Yusuf Aleyhisselam kendisinden önce İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına uyduğu halde tabi olduğu halde Allah Azze ve Celle onu bir rasul olarak isimlendiriyor Yusuf Aleyhisselam. Ve diyor ki وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُسُوفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ Yusuf size daha önce apaçık delillerle geldi. فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ Ve onun getirdiklerinde hala bir şüphe içerisindeydiniz. Hatta اِذَا هَلَكَ Hatta öldüğü zaman dediniz ki le يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ Allah ondan sonra bir Rasul göndermeyecek. Ve yine Allah Azze ve Celle Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ı gönderdiği zaman yine onu bir Rasul olarak fakat Tevrat'ın şeriatına uyan iki Rasul olarak gönderiyor. Ve buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Kema ohayna ila Nuhin ve'n-nebiyyin min Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nuh'a ve ondan sonraki vahy vahyettiğimiz gibi sana da vahyetdik. ettik ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-Esbaat ve İsa ve Eyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman Allah azze ve celle burada vahyettiği ettiği peygamberlerin sayıyor. Biz kime? İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunları, İsa'ya, Eyüp'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettik. ettik. Ve atayna Davuda zekura. Ve Davuda da zekura verdik diyor Allah azze ve celle. Rusul emkât qasasınahum aleike. İşte bu isimler Allah Azze ve Celle'nin bizlere söylediği, bizlere kısa olarak anlattığı peygamberler min kablu Ve Allah Azze ve Celle'nin bunlardan başka daha bize bildirmediği peygamberler de var, Resuller de var. Ve kellama Allahu Musa teklime Ve Allah Musa ile konuştu diyor Allah Azze ve Celle. Nebi dediğimiz zaman Mümin bir kavme gönderilen ve kendisinden önceki Rasul'ün şeriatı üzere amel eden kişi Nebi'dir kardeşlerim. Yeni bir şeriat kendisine getirilmiyor. Kendisinden önceki gönderilen Rasul'ün şeriatı üzere devam ediyor. Rasul dediğimiz zaman Rasul'ün kelime manası gönderilmiş ve kendisine verilen emre, tabi olan uyan manasına geliyor kardeşlerim. Ve bu Rasul kelimesini birçok tarifi birçok şekilde tarif edilmiş ama sonraki alimlerin de tercih ettiği üzere Şeyhülislam İbni Teymi'ye Rahimahullah Rasul kelimesini Rasul'ün kim olduğunu şöyle tarif etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği, kendisine vahiy indirdiği sonra da Allah Azze ve Celle'nin risaletini onun emrine muhalefet eden yani kafir bir topluma tebliğ etmesi için gönderilen kimsedir Rasul. Şimdi burada Nebi ile Rasul'ün farkı ortaya çıkıyor. Birbirlerine benzerlik yönleri birincisi her ikisine de Allah Azze ve Celle vahiy indiriyor. Bu bir. Ayıran özellik ise bir tanesi Nebi, mümin bir topluluk içerisinde tebliğ yapıyor. Rasul ise artık o müminliği, o İslam'ı vasfını kaybetmiş bir topluluk içerisinde tebliğ ediyor. Onun için Nuh aleyhisselam neydi? Gönderilen ilk Rasul idi. Neden? Halbuki kendisinden önce ta Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar tam 10 asır yani yaklaşık 1000 sene olmasına rağmen ve Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a karşı e, arasında birçok ne gönderilmiş? Peygamber gönderilmiş. Ama bunların adı Rasul değil Nebidir. Çünkü Nuh Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar insanlar İslam üzere yaşamışlardı. İçlerinde herhangi bir şirk ve küfür yoktu. Şirk ne zaman gündeme geldi? Nuh aleyhisselam zamanında gündeme geldi. İşte o topluluğa, o müşrik topluluğa da Nuh aleyhisselam bir rasul olarak gönderet. Farkanlayabildik mi kardeşler? O yüzden demek ki Adem aleyhisselam da bir rasul değil, bir nebidir kardeşler. O yüzden Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler nebidir? O Nuh Aleyhisselam bir Rasul'dür. Rasul olarak bu ümmete ne yapılmıştır? Gönderilmiştir. Aradaki farkı inşallah anladık kardeşlerim. Nebi neymiş? Müminler arasında, topluluğu arasında hüküm veren, Allah'ın bahini anlatan, Rasul ise aynı işi kafir bir topluluk arasında yapan imiş. Evet. Bu konumuz ise Allah Rasulü ve Vesselam'a imanın farz olduğuna Kur'an ve sünnetten deliller zikredeceğiz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insanıyla, cinniyle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatına muhatap olan herkesi o Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e imanı farz kılmıştır kardeşlerim. Ki birçok ayeti kerimede biraz, önce, biraz sonra zikredeceğim bir hadiste bunun farz olduğunu ve kendisine imanın Asla kendisine iman olmaksızın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olmaksızın imanın tamamlanmayacağını ve onsuz İslam'ın sahih olmayacağını Allah Azze ve Celle birçok ayeti kerimesinde bizlere bildiriyor. Bunlardan birkaçı diyor ki Allah Azze ve Celle Aminu billahi ve rasulihi <gülüyor> Allah'a ve rasulüne iman edin. Ve enfiqû mimmâ ce'alekum mustahlefîne fîhî felledîne âmenû minkum وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ O üzerinde tasarruf hakkı olanlar kıldığı şeylerden Allah için ne yapın? İnfak et. Ve sizden iman edip infak edenlere Allah Azze ve Celle büyük bir ecir vaat etmiştir. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ billah. Size ne oluyor da Allah Azze ve Celle'ye iman etmiyorsunuz? وَالْرَسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا Rabbikum Peygamber, Aranızdaki Resul size, Rabbinize iman etmeyi söylediği halde size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Fakat أَخَذَ مِيْتَاقَكُ مِنْ كُنْتُمْ mu'minin Muhakkak ki eğer müminler iseniz gerçekten Allah'a iman ediyorsanız Allah sizden kesin bir söz almıştır diyor Allah Azze ve Celle. Ve buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Billahi <gülüyor> بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Peygamberine iman edin. وَالْنُورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Ve bizim indirdiğimiz nura da iman edin. وَاللّٰهُ bima تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Muhakkak ki Allah sizin her yaptığınızdan haberdardır. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine ve Resulüne indirdiği kitaba iman edin. Ona iman etmeye devam edin والكتاب الذي أنزل من Ve <وَده> daha önce indirdiği kitaba da iman etti. O men yekfur billahi ve melaikatihi ve kutubihi Allah'ı, meneklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar edenler için fakat dalla dalalen mübîn. Bu kimseler muhakkak ki uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir diyor Allah hazretleri. لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Rasulüne iman etsinler ve وَتُوَقِّرُوهُ Yarına yardım etsinler, ona, ona saygı göstersinler وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاصِيلًا Sabah akşam Allah'a tesbih etsinler. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle Kul ya اَيُّهَا النَّاسِ De ey Muhammed, ey insanlar İni Rasulullah اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Ben size ben size Hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Neden? Çünkü daha önceki peygamberler kendi kavimlerine, kendi topluluklarına gönderilirken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisinden başka bir peygamber olmayan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben size hepinize gönderilmiş bir peygamberim buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ دَهُوا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ gökler ve yer Allah'ındır. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Allah'tan başka mabut tapınılacak yoktur. Öldürendir, diriltendir. Fe aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve rasulüne iman edin. En nebiyyül ummi. O ummi olan nebiye iman edin. En lezi yu'minu billahi ve kelimatihi ve tebi'uhu leallekum tehtedûn ona tabi olun ki olur ki doğru yolu bularsınız diyor Allah azze ve celle. Bin amel müminunellezine amanu billahi ve O Allah'a ve رسول'üne iman eden müminler. Summe lem yertabu. Bu imanlarından sonra ayakları sabit olanlar, dinlerinden dönmeyenler. Cihadu bi amvalihim ve enfusihim. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler işte imanlarında asıl sadık olan onlardır diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a ve Resulüne iman edip sonra dinlerinden dönmeyenler sonra canlarıyla vallarıyla Allah yolunda cihad edenler işte imanlarında sadık olan kimseler bunlardır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama imanla alakalı Allah Azze ve Celle üç tane kendisiyle olan üç hakkı Resulü aleyhissalatu vesselam ile birleştiriyor. Bunlardan bir tanesi iman. Biraz önceki ayetlerde geçtiği gibi Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber Resulü aleyhissalatu vesselamı iman konusunda bir kılıyor. Bu birincisi. İkinci hak itaatle alakalı. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ مَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve Peygamber'e Rasul'e itaat edin ki olur ki merhamet olunursunuz. Burada da tıpkı imanda olduğu gibi Allah Azze ve Celle Rasulü aleyhissalatu Vesselam'ı itaatte de kendisiyle birlikte zikrediyor. Allah'a ve Rasule itaat edin. Olur ki merhamet olunursunuz. Ve yine Allah Azze ve Celle ...sevgide, muhabbette... ...kendisiyle Resulü aleyhissalatü vesselam'ı... ...birlikte zikrediyor. Ve buyuruyor ki... ...onlara de ki... ...şayet... ...babalarınız, çocuklarınız... ...kardeşleriniz... ...hanımlarınız, aşiretiniz... ...mallarınız... ...ve... ...kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz... ...ve razı olduğunuz... ...o çok sevdiğiniz evleriniz... ...eğer size... Allah'tan, Rasulünden, Allah yolunda cihattan daha sevgili bekleyin. Hatta yeti Allahu bi emri, ta ki Allah emrini yani azabını getirene kadar bekleyin. Vallahu la Allah fasık bir topluğa hidayet etmezdir. Bu üç tane hakta Allah Azze ve Celle kendisiyle Resulünü birlikte zikrediyor. Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla sevin. Bu da Resul Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah katında ne kadar değerli olduğunu ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a iman olmadan Allah'a imanın gerçekleşmediğini beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki iman Resul Aleyhissalatu vesselam olmadan tamamlanmıyorsa İslam da o olmadan doğru olmuyor kardeşler. Allah azze ve celle bize hakkıyla o peygambere ümmet olan kullarından eylesin kardeşlerim. Gömen lem yu'min billahi ve fe inna lil sa'ira. Her kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse biz kafirler için azabı hazırladık, cehennemi hazırladık diyor Allah Azze ve Celle. Evet, o yüzden kurtuluş, saadet ve Allah Azze ve Celle'ye giden yol Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmadan gerçekleşmez kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın, bir müminin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatını ve sünnetini çok iyi bilmek zorundadır. Ki onsuz zaten şehadet gerçekleşmez. İslam'ın ilk emri Şehadetu en la illallah ve en, en Muhammeden Rasulullah. Allah'tan başka hak mabut yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Sünnetten delillere bakacak olursak Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayan hiçbir ameli kabul etmez kardeşlerim. Amel, ihlas, niyet ve sünnete tabi olması gerekir. Eğer bir amel sünnete tabi değilse nedir? O amel bidattır, merduttur Allah katında geçerli değildir. Allah Resulü, Allah Azze ve Celle diyor ki: "Waman ybtghi gair al-Islam diinen, falan yubala minhu wa fil akhirat min al Her kim İslam dininden başka bir din ararsa, kesinlikle o kabul edilmeyecektir ve o kimse ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır" diyor Allah Azze ve Celle. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum, onlarla savaşacağım diyor. Eğer onlar bunu yaparlarsa yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine iman ederlerse işte o zaman benden kanlarını, canlarını korumuş olurlar. Allah'ın hakkımından müstesnadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Umirtu en uqatilen nase'' İnsanlarla savaşmakla emrolundum. Hatta onlar la ilahe illallah'a şehadet edip ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik edinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Eğer onu yaparlarsa onlar benden kanlarını ve canlarını korumuş olurlar. İslam'ın hakkı misnisladır. Ki hesapları da Allah'a kalmıştır diyor Allah Resulü Vesselam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsi canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِ Bu ümmet içerisinde beni duyan, benim varlığımı bilen kim olursa olsun, ister bir Yahudi, ister bir Nasrani, Hristiyan, sonra ölür ve benim getirdiğime, benim gönderildiğim şeye iman etmezse, muhakkak ki o cehennem, cennet, e, Nar, e, cehennem ehlinden olur diyor Allah Rəsulü sədise o yüzden günümüzde ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, kim olursa olsun Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikçe cennete giremez kardeşlerim. O cehennem ehlindendir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Abdul Kays heyeti Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam onlara diyor ki Etedrun men mel billahi Yalnızca Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Allahu ve Resuluhu a'lem dediler ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü dedi ki Şehadetu en la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah şehadet etmek Namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve savaşta kazanılan ganimetin beşte birini Beytülmale vermektir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Muaz ibn-i Cemel radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beni bir yere gö gönderdi ve dedi ki ''İnneke te'ti kavmen min ehlel kitabi'' ''Sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun.'' Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ma'ad ibn Cebel'i radıyallahu anhuyu Yemen'e gönderiyor. Ve Yemen ehli kitap ehli bir kitap, e, kitap ehli bir kavim. Yani dinlerini bilen Tevrat'ı okuyan, İncil'i okuyan kimseler. O yüzden ne yap? Kendini ona göre hazırla tembihinde bulunuyor Allah Resulü Sallam. Ve onları öncelikle şehadetu en la ilahe ve benim Allah'ın Resulü olduğuma davet et. Eğer onlar buna itaat ederlerse, onlara Allah Azze ve Cenne'nin günde beş vakit namazı emrettiğini söyle. Eğer onlar bunu da kabul ederlerse, onlara o zaman zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek sadakayı emret. Onlar buna da kabul ederlerse, itaat ederlerse... Sakın diyor onların en güzel mallarını, en çok sevdiği malları onlardan almaktan sakın. Vatki da vatal mazlum ve mazlumun zulme uğramışın da, e, duasından kork. Fəinnehu leysə beinahu bein Allah hicab. Çünkü mazlumun duası ile Allah'ın e, Allah arasında bir perde yoktur diyor Allah Rəsulü. Yani mazlumun duası Allah katında geçerlidir kardeşlerim. O yüzden bu hadisler gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ve onun getirdiklerine iman etmek farzdır kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a itaat de farzdır. Demek ki Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın helal kıldığını helal kılmak... Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın haram kıldığını haram kılmak... ...Ve Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın farz kıldığını farz kılmak... Ve Allah'ı ve Resulü'nü sevdiklerini sevmek, Allah'ın ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sevmediklerinde sevmemek farzdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Amen. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a imanın farz olduğuna dair, Muhammed ümmeti, ümmeti arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur kardeşlerim. Bütün ümmet Muhammed bilir ki Allah Resulü Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek ve onun getirdiklerini tasdik edip onun şeriatı gereğince amel etmek bu ümmet üzerine tarzdır kardeşlerim. Evet. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli ee, sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaffirüke ve atubi ileyk ve ahir da'vana elin hamdü rabbil alemin.